1459, numaralı konu, Hazreti Peygamberin ilim öğrenmek isteyen Saffan bin Esal'a iltifatta bulunmaları, evet, Saffan bin Esal el-Muradi şöyle anlatıyor, mescitte bulunduğu bir sırada Hazreti Peygamberin yanına vardım, kendisi kızıl bir abaya bürünmüşlerdi, ey Allah'ın Resulü, ben bir şeyler öğrenebilmek için geldim, dedim, bunun üzerine, ilim öğrenmek isteyenlere merhaba, buyurdular.